Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Gürkan Sarıgül'e teşekkür ederiz. Dilden Dile Titreşimler Reyhan Mesut'un Emre Dağtaş oldu. Açık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta stüdyoda bir konuğum var. Talip Özkan'ı takip edip onu idol kabul etmiş genç bir arkadaşım. Doğuş Kula stüdyoda. Hoş geldin Doğuş. <gülüyor> Doğuş'u ben kısaca tanıtmak istiyorum ve neden bu hafta onunla bir program yaptığımızı da açıklamak istiyorum. Doğuş 20 yaşında ve Fransız dili ve edebiyatı okuyor. Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Profesyonel bir müzisyen değil ama profesyonel olmaya bence aday gibi görünüyor. Ve Talip Özkan'ı takip ediyor. Tavır tarz e, açısından. Bunun nedenlerini birazdan onunla da konuşuruz. Bu hafta stüdyoda olmasının nedeni de zaten bugünün 27 Mayıs olması. Yani Talip Özkan'ın ölüm yıl dönümü. Talip Özkan'ın vefatının ardından ben bir program hazırlayıp sunmuştum ama ondan sonra özel bir anma programı yapmadık. Bu haftaki program da aslında anma biçiminde olmayacak. Daha ziyade Talip Özkan'la ilgili konuşacağız. Ve benim için önemli olan noktası profesyonel olarak bir eğitim almamış olmasına rağmen Talip Özkan'ın tavrını tarzını benimseyerek e, müzik icra etmeye çalışan bir kişi olması doğuşun. Bu yüzden benim için önemli. Bugün bununla ilgili sohbet edeceğiz. Buraya geldiği için de kendisine teşekkür ediyorum. <gülüyor> Sağ, ol. Sağ ol, Doğuş. Nereden başlayalım? Önce e, senin bir tercihin var mı? Ben bir soru sorarak başlayayım. Fark etmez. Siz yönlendirip amatör olduğum için. <gülüyor> e, ben de amatörüm. Radyocu değilim sonuçta. <gülüyor> Mesleğim başka çünkü. Önce şey sorayım. Talip Özkan'a nasıl ilgi duydun? Çünkü Az önce bir kayıt da yaptın. E, bağlama da çaldın. Hı -hı. E, dinleyicilerimiz onu programın ilerleyen dakikalarında duyacaklar. Tarzın gerçekten Talip Özkan'ın tarzına çok benziyor. Hatta hareketlerin bile bazıları Talip Özkan'a benzemiş. Nasıl oldu da Talip Özkan'ı takip etmeye karar verdin? Neyi celbetti seni? Aslında e, doğal işleyen bir süreç bu benim için. Bağlama ilk başladığım yıllarda işte etrafımda. Belli bir müzik geleneği olmayan bir yerde büyüdüm. Sadece işte e, annemin dedesinin yapmış olduğu bir saz vardı. Fakat dediğim gibi işte o müzik geleneği içerisinde değil sadece ahşaptan anlayan, inşaattan anlayan bir adamın e, bir saz yapması amatörce. O gençlerime onla başladım. Tabii başlarken açıkçası içimde bir takım şeyler vardı. Duymak istediğim sesler fakat tabii dile getirmemiz o an mümkün değil belli bir birikimimiz yok yeteneğimiz ona eli var değil o an kulak dolgunluğumuz yok fakat işte e, internetin bir getirisi olsa gerek bizden önceki neslin elde edemeyeceği sadece işte kendi etrafındaki müzik geleneğinden faydalanarak bir takım şeyler oluşturabileceği zamanlardan artık tamamen bütün icracıların, işte yöresel müziklerin dünya müziğinin çok rahat bir şekilde ulaşabileceği ulaşılabileceği yerden, internetten bunları dinleyebilme fırsatı buldum. Yavaş yavaş tanıdıkça ülkemizdeki işte müziği, olan ilgim arttı. İlgim arttıkça daha farklı icracılığı keşfettim. Bunların içerisinden e, açıkçası beni en çok etkilen Halip Özkan oldu tabii ki. Çünkü geleneğe bu şekilde bu kadar bağlı olup aynı zamanda kendinden de bir şey katmaktan hiçbir şekilde çekinmeyen bir yapısı var. Ve bunu da iyi başaran insan. Evet yani iyi de başaran o da önemli bir nokta. Peki mesela gelenekten beslenip geleneğe de yeni bir şeyler katmaktan çekinmiyor Talat evet. Özkan diyorsun. Evet. Mesela onun sanatındaki bu geleneğe kattığı ama kattığı yerde de abes durmayan hatta belki de gelenekten ayıramayacağın unsurlar neler? Senin fark ettiğin? <gülüyor> Valla benim görebildiğim kadarıyla zaten Talep Özkan'ın asıl başarısı diyeyim genç yaşlarına yaptığı e, kendi yöresindeki ezgileri e, bağlamaya çok oturaklı bir, bir şekilde yerleştirebilmiş olması. Kendi yöresindeki ezgileri derken davul zurna icrasından bahsediyorsun evet, herhalde. Evet o ve tabi sadece onunla sınırlı kalmayan sipsi e, icralarını da bağlamaya yerleştirmiş. Ve aynı zamanda tabii söylerken yörenin gırtlağını ve küçük nüanslarını çok başarılı bir şekilde uygulayan bir sanatçıydı. Bir de yorum gücü. Şimdi mali sanatçılara baktığımızda tabii hepsinin belli birleri var. Fakat köydeki insanlar diyor bunu biz demiyoruz. Yani Talip hocanın tezinde yazıyor bu. İşte bir köye gittiğiniz vakit halk hemen size iyi söyleyen kişiyi söylüyor. İşte bak bu türküyü benden dinleyin. Benden dinleyin ama bir de bak bir şu kadın var, teyze var, amca var. O da Ankara'ya ameliyata gitti, gelecek ama onu bekle, ondan dinle. O iyi söyler. Yani halk istersemez farkında oluyor kabiliyetli kişilerin yöresel eserleri okumasında. Dolayısıyla e, bu yorum gücünü de kendi eserlerinde kullanmış Yani sanaca. şeyi kastediyorsun, yöresinde halk müziğini iyi tanımış. Kesinlikle. Onun en önemli bileşenlerini, nüvelerini, derinliğine kavramış. Hı hı. Onun üzerine bir şey inşa etmiş. Kesinlikle. Talip Özkan. Evet, evet. İşte mesela o inşa ettiği şey ya da yöreden aldığı o yapıya kattığı şey nedir mesela Talip Özkan'ın? Mesela koca arabı çalarken ilk başta kendi yöresinde davul dızurnadan duyduğu sesleri balamaya yerleştirmiş, yerleştirmiş. Fakat belli bir zaman sonra Artık davul ve zurna'nın da yapamayacağı hareketler, pasajlar eklemiş bölüme. Yani kendisi örneğin davul zurna'dan ya da sipsiden bağlamaya aktardığı ezgileri sadece o ezgi kalıbıyla sınırlı kalmayarak arada yeni buluşlar ve yeni ezgilerle zenginleştirmiş. Tabii Bu kesinlikle. onu farklı kılan bir şey Hı -hı. diyorsun. Daha konuşacak şeylerimiz var ama istersen senin getirdiğin kayıtlardan birkaç tane dinleyelim. Çünkü Hı -hı. piyasada bulunmayan Kayıtlar olduğunu söylemiştin evet. elinde. Onlardan hangisini dinleyelim şimdi önce? Ee, o zaman ilk baş bir kendi yöresinin uzun havası Ümmü Kız diye bir uzun havayla başlayalım. Şimdi senin getirdiğin kayıtlardan o zaman Acı Payam yöresine ait olan Ümmü Kız'ı dinliyoruz Talip Özkan'dan. Bu kaydın nereden olduğunu biliyor musun? Ee, yok çok eski bir kayıt. Tahmini Ankara Radyosu olabilir hmm, tabii tamam. değilim. O zaman şimdi Talip Özkan'ın icrasından dinliyoruz Ümmü Kız. ya dibi Talip Özkan'la ilgili biraz daha bir şeyler konuşalım istiyorum. Talip Özkan'ı sence ayrı kılan nedir? Yani diğer sanatçıların yanında hem kulağın hem belki de karakterinle onu seçtin. Onu seçtin derken elbette diğerlerini de dinliyorsun ama tavrında ve tarzında <gülüyor> e, baskın, çıkan, baskın o. çıkan ona damga vuran Talip evet. Özkan. Sence onu özel kılan şeyler neler? Sadece müzik anlamında değil genel olarak ve tabii müziğine de yansıyan Hı -hı. E, boyutuyla. Aynen, tabii tabii. Bağlamaya baktığımızda işte Cumhuriyet'ten itibaren geliştiğini varsayarsak, tabii muhakkak ki Cumhuriyet'ten önce de çalınıp söylenildi Anadolu'da bağlama. Fakat Cumhuriyet'ten sonra ilk defa e, enstrümana ağırlık veren bir taraf ortaya çıktı. Bunun sonucunda tabii e, çeşitli sanatçılar ortaya çıkmaya başladı. İşte bağlama icrasını önem veren, bağlama icrasını geliştiren bütün Türkiye'den çalınan ezgileri bağlamaya uyarlayıp, bu sayede bağlamanın geliştirmesine katkı sağlayan insanlar çıktı. Bunların içerisinde tabii en önemlisi Talip Özkan olmuştur. Tabii bu boyutta Talip Özkan'ın entelektüel kişiliği son derece önem arz ediyor. Çünkü bağlama dünyasında entelektüel kişiler tabii muhakkak günümüzde var ve artıyor. Fakat bulunduğu döneme baktığımızda gerek zihniyeti gerek dünya görüşü ve bunun içerisinde Türk halk müziğini oyuması. Onu o yapan özelliklerinden önemlisi. Peki bu entelektüel bir kim nereden geliyor sence? Ee, yani durduk yeri olmaz bu çünkü <gülüyor> köyde doğan bir insan. Evet yani köyde doğan bir insanın Fransa'ya kadar gidip orada bir yörük çadırı kurup tamamen evrensel kaygılarla bu müziği dünyaya tanıtması kolay da değil açıkçası. Vallahi benim görebildiğim kadarıyla tabii birçok faktörü vardır bunun içinde. Yani Kendim kişiliğindeki özellikler bunların oluşması falan derken fakat ciddi bir eğitim almış olması belki bu konuda belirleyici olabilir aldığı eğitimden biraz bahset istersen çünkü günümüzde müzikle ilgilenenlerin ya da bu konuda uzman olanların tercih edeceği bir eğitim öyle değil, herhalde, değil. değil mi? <gülüyor> kesinlikle değil ve evet, tesadüfe bak ki sen de aynı alanda evet. öğrenim görüyorsun evet, evet yani. bu da peki senin <gülüyor> Talip Özkan'a hayranlığının bir sonucu mu bir tevafuk mu aslında tamamen şeyle gelişti yani şans eseri. Zaten lise yıllarında dil konusuna yönelmiştim. Liseden sonra da işte üniversite tercihlerinde dil üzerine yaptım tercihlerimi yani, <gülüyor> şans eseri Talip Özkan'ın okuduğu bölümü aynısında okumak nasip oldu. Yani bu Talip Özkan'ı takip yani. ederken Yok. ben de Fransız dil ve edebiyatı okuyayım. Yok yani <gülüyor> o, o, o derece bir düşkünlük yoktu <gülüyor> ama bu da kaderimi cilvesi Senin söylediklerinden çünkü ben Talip Özkan'a hayranlık Hı -hı. ve tırnak içerisinde bir aşk da gördüm o yüzden ama sen tevafuk olduğunu söylüyorsun. Hı -hı. Evet. evet. Konservatuarda okusaydı e, Talip Özkan aynı vizyona sahip olur muydu yoksa Fransız dil edebiyatı okumuş olması onun için bir takım artılar katmış mıdır sen doğalanda öğrenim görüyorsun belki buradan Hı -hı. yola çıkarak şeyler söyleyebilirsin. E, i̇lk başta tabii dünyaya açık olması. Bu birçok şeyi değiştiren bir faktör. Farklı bir kültür tanıyor değil mi çünkü? E, kesinlikle ve bu kültürün içerisinde kendi kültürünün yerini görüyor, değerini anlıyor. E, veya eksiklerini görüyor. Biri de tabii e, onu bu kültüre daha bağlı kılan Ankara'ya geldiği dönemde Muzaffer Sarı Sözleri'nin öğrencisi olması. Sanıyorum ki e, o ortamda bulunmak, o çevrede bulunmak o diğer yörelerden gelmiş sanatçılar içerisinde bulunmak halk müziğini tanıma ve onu sevme ve vizyon geliştirme açısından son derece önemli gözüküyor yani sadece başka bir kültürü tanımak değil kendi kültürünü de yakinen önemli kaynaklardan tanımış olması da büyük bir evet, artı evet, şimdi istersen Talip Özkan'dan bir eser daha dinleyelim senin getirdiğin kayıtlardan <Gülüyor> hangisini dinliyoruz şimdi Bilindik bir türküyle devam edelim o zaman. Denizin dibini haçcam. Demirden evler Ak ah gerdanın altında da Çiftedir beyler O kınalı parmaklarda O beyaz eller Yolcuyu yolduktan ah, Eyleyem ol kanalı o meyanenle yol elde dalga dalga dalga dalga dalga dalga yol Alçaklara karlar yağmış yükseklere buz Gel sarılalım kaçalım yiyeceklerim Kalının önünde de kınarlar harlar Haccan çıkış pencereye hangi mi Ben Haccan'ı yitirdim de el bulamadan var Gözlerimi kınarlarım sevgimi çağır Ben haçıyı kaybettim beye dumanlı darlar Gözlerimin kınarları sevgi çağlar Dalga dalga dalga dalga dalga Ağız kendi saçını öremedi. Seninle konuşurken bir şey daha söylemiştim. Bu benim hoşuma gitti. Eğer bölümü bitirebilirsem... ...Talip Özkan'ın doktora tezini... ...çevirmeyi düşünüyorum dedin. Evet. Çünkü Fransızca bir doktora <gülüyor> tezi. Bölümü bitirmeden... Bu çalışmaya başla Neden diyecek olursan orada danışabileceğin Hocalar da var belki Takıldıkça ettikçe evet. Bölümü bitirdikten sonra da son halini verebilirsin Doktora tezinde ne çalışmış Talip Özkan bunu biliyor musun ee, Türk ben halk bilim, müziği Çünkü unuttum hatırlamıyorum Ritim ve yapısı olması lazım hmm. Büyük ihtimal Yöresinden başlayarak Türk halk müziği içerisindeki Ritim yapılarından bahsettiğini Tahmin ediyorum da halime geçmedi Fırsat olmadı Büyük ihtimal tabii bu tez içerisinde de onca senelik birikiminden yansımalar göreceğime inanıyorum. Bir yanlış hatırlamıyorsam iki tez yapmıştı değil mi? Evet. evet. E, i̇kisi de doktora tezi miydi? E, şu an hatırlamıyorum açıkçası. Yani birini değil çevireceksen bence ikisini de çevirebilirsin. Tabii yani. <gülüyor> Bunun sebebi de şu belki e, profesyonel bu konuda profesyonel dinleyiciler varsa ya e, niye böyle bir işe kalkışıyor diye düşünmüş olabilirler bu genç yaşta. Ben ona senin yerine cevap vereyim. <gülüyor> Tabii. Yıllardır siz bu işi yapmıyorsanız bu işe hevesle, aşkla sarılan, Fransız dili ve edebiyatı okuyan bir arkadaşımın buna sarılması gayet normal zannederim. <gülüyor> bu yüzden buradan gelecek eleştirileri ben şimdiden kabul etmediğimi söyleyeyim, <gülüyor> önüne geçeyim. <gülüyor> Talip Özkan'ın getirdiğin kayıtları piyasada olmayan kayıtlar. Sen evet. bunlara nasıl ulaştın? Ee, nereden buldun? Bu konuda yeterince meraklı olunca zaten çevreden de yardımlar ister istemez geliyor. Hani sonuçta genç nesilden Talip Özkan'ı benimseyen insanların sayısı beni memnun etmiyor açıkçası. Fakat eski nesilde bunun değerini bilen insanlar biraz daha fazla Talip Hoca'nın çevresinden filan. Ee, onlara ulaşma fırsatım oldu. Bunlardan birisi de Talip Hoca'nın kadim dostu Altan Urgancı'ya. Ee, o salsun, olsun beni meraklı gördüğü için arşivini paylaştı benimle. Tabii bana çok faydası oldu çünkü benim için Talip Özkan'ın çaldığı her şeyin bir değeri var. Bu yani kutsal bir şey olarak tabii görmüyorum, görmüyorum. Ama bağlama camiasında çok önemli bir yere sahip olduğu için bunların hepsini bağlama üzerinde düşünceler adı altında birer deneme olarak kabul edebiliriz Talip Hoca'nın şeydi çaldığı her şeyi. Zaten kendi icrasında böyle bir taraf var. Doğru. Peki e, ben de böyle düşünüyorum. Hı hı. Yani yakın düşünüyorum daha doğrusu. Bu kayıtlara sahip olan kişi kim demiştin? Altan Urgancı. Evet. E, şimdi bunların kamuyla paylaşılması gerektiğini düşünüyorum ben. Muhakkak. Bu sosyal medya yoluyla olur. Herhangi bir şirketle anlaşarak hı. albüm ya da CD çıkartmak şeklinde olur. Bu meselede durum ne merkezde? Yani sen görüşmüşsün. Talip Özkan'ın kadim hı hı. dostuyla var mı bir proje yoksa bu kayıtlar zay olup gidecek mi? E... Çünkü demin de dediğin gibi Talip Özkan'ın çaldığı her şeyin değerli olduğunu düşünüyorum dedim. Ben de aynı evet. kanaatteyim ve bunun kamuya mal olması gerek bir şekilde. Şu an hali hazırda bir çalışma görmedim. Sadece Denizli'de Tok adlı biri 6 ay sonra büyük ihtimal bir belgesel. Çıkaracağını söyledi. Kendiyle konuştum. Güzel. Talip Özkan'la ilgili mi? Evet. Hı, e, önceden de bir çalışması vardı fakat kısa bir şeydi. Şu an daha detaylı ve derinliğe bir çalışma olacak gibi gözüküyor. O beni sevindirdi. Fakat söylediğiniz gibi arşiv yani Talip Özkan'ın çaldığı söylediği eserlerin yeni nesile ulaştırılması gerçekten çok önemli bir konu. Yani yeni nesile ulaştırılması önemli elbette onun ötesinde çok yeni olmayan nesillerin de bu kayıtları tanıması <gülüyor> önemli çünkü piyasada olmayan şeyler. O zaman buradan bir çağrı yapalım dinleyen olur mu bilmiyorum ama bu kayıtları saklamak pek isabetli değil. Şimdi bir türkü daha dinleyelim Talip Özkan'dan yine senin getirdiğin kayıtlardan hangisini çalacağız şimdi? Yine tahminen kendi yöresine yakın Sarı Zeybek adlı hisseri dinleyelim. Tamam o zaman Talip Özkan'dan Sarı Zeybek'i dinliyoruz şimdi. Talip Özkan'ı sen tabii şahsen tanıma fırsatı bulamadın Yok. hem yaşın gereği hem o tip insanlara ulaşmak da kolay değil. Ama anladığım kadarıyla sadece müzikal boyutuyla değil Talip Özkan'ın hayatının başka veçeleriyle de ilgileniyorsun. Başka insanlara da ulaşmışsın herhalde Hı -hı. bu konuda. Kimlerle görüştün Talip Özkan'la ilgili? Bizim mesela herhangi bir röportajda ya da radyo programında duyamayacağımız tarzda duyduğun öğrendiğin onunla ilgili hususlar, hikayeler var mı bizimle paylaşabileceğin yakınlarından? Bir kapı komşusu çocukluğundan beri Hacı Payam'da aynı zamanda da öğrencisi olan biriyle konuşmuştum Hüseyin Kök kendisi sağ olsun bana birçok şey anlattı tabi kişiliğini anlama açısından bana çok yarar dokundu tabi icrasında kişiliğini yansıttığı çok belli yani her sanatçı gibi dolayısıyla kişiliğini anlamak hayat görüşünü anlamak önemli. Çünkü icra ve kişilik zaten birbirinden ayrı düşünülemez. Mesela dil tarihte okuduğu yıllarda Ankara çevresindeki müzik nü tanımak için ve derleme yapmak için e, tabii o dönemde imkanlar daha sınırlı ve az olduğu için eşek kiralayıp Ankara çevresindeki köylere derleme yapmaya gittiğini anlatmıştı sayın Hoca. Bu bence çok önemli bir şey. Yani İmkanın son derece sınırlı olduğu bir zamanda sadece halk müziğine bir şeyler kazandırmak adına hani böyle çileler çekmesi. Şartları zorlaması. Evet şartları zorlaması. Sen Talip Özkan'ın icralarını değerli bulduğunu söyledin. Hı hı. Bu icraları çalışıyorsun evet. ve nasıl bir yol izliyorsun? Yani olduğu gibi mi çalmak istiyorsun yoksa sen de kendine bir yol bulmaya mı özen gösteriyorsun. Çünkü bir de az önce e, stüdyoda değil ama dışarıda söylemiştin. Bir türküyü farklı kayıtlarından dinlediğimde hep yeni yeni şeyler çıkıyor karşıma. Hı hı. Şimdi ve Talip Özkan'dan bir şey çalışırken, öğrenmeye özen gösterirken hangisini takip ediyorsun, ne yapıyorsun? Ve bu aynı türküyü çeşitli kayıtlarda farklı icra etmesinin nedeni ne olabilir? Bunun bir önemi var mı müzikal hı hı. açıdan? Kendisi zaten bunu söylüyor. Mesela çaldığı eserleri bir pasaj eklemekten veya bir bölümü değiştirmekten. Değiştirmek derken burada hani tamamen farklı bir şey değildi. Ee, o an aklına gelen hani şöyle olsa daha iyi olur. Bir geçiş. E, geçiş evet. farklı yapmak Aha. gibi. Hani Ve bunu yaparken de hiç çekinmiyor. Geleneğe sadık kalarak yeni bir şeyler yapmanın mümkün olduğunu düşünen birisi. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Dolayısıyla onun icralarını dinlerken o hepsinin altında yatan fikri benimsemeye çalışıyorum. Bu da yeniliğe açık olma olarak nitelendirebiliriz. Yani geleneği iyi tanıyarak, gelenek içerisinde farklı buluşlar yapabilme yetisi. Dehanın da gerektirdiği şey belki bu. Hı hı. Onu kastediyorsun zannederim. Evet, yani daha iyisini yapma yönelik her zaman için bir çaba. Peki mesela sen demin sorduğum soru aslında temelde buydu. Talip Özkan çalışırken, Talip Özkan'ın tarzından farklı bir şeyler yapabildiğini hissediyor musun? Çünkü 8-10 yıldır çalıyorsun bağlama. Bu yeni buluşlar sende yapabiliyor musun? Yoksa Talip Özkan gibi mi sadece çalmaya çalışıyorsun? Bunu sormamın sebebi şu. Talip Özkan'ı bu kadar severek e, özenle takip eden bir müzisyen olarak. O sana yeni bir ufuk açıyor mu? Yoksa kendi tarzı ve tavrıyla seni bir yere hapsediyor mu? İlki. Yani yeni bir ufuk açıyor. Çünkü e, bağlamanın neler yapabileceği konusunda çok güzel bir örnek aslında. Bu güzel bir nokta. Ondan dolayısıyla onun aynısını çalmak evet gerekli bir şey. Şu an ben de o gerektiğini yapıyorum zaten. Aynısını çalmaya çalışıyorum. Fakat bu demek değildir ki öyle ne kadar sürekli aynı nokta duracağım demek değil. Tabii ki geleneğin içinde harmanlanarak Yetişmek önemli bir nokta. Hani bizim mayamızın olması önemli bir nokta. Herhalde belli bir zaman sonra tahmin ediyorum ki. Hani 8-10 sene dediniz ama benim için az bir süre. Hani <gülüyor> Biraz daha zaman. Ama işine göre az bir süre değil o açıdan. Dolayısıyla zaman geçtikçe sanıyorum ki zaten kendiliğinden gelecek olan şeylerdir bunlar. Fazla hani. Tabii şimdi sorduğum ilgili. soru da biraz sana haksızlık oldu aslında. Çünkü şu açıdan. İnsan içinde bulunduğu şeyi çok net tespit edemeyebilir. Hı. Ama sadece senin hissiyatını öğrenmek istemiştim. Onun da cevabını aldım. Hı. Yani genelde böyle iyi icracılar ya da düşünce tarihine mesela bakacak olursak çok iyi düşünürler. Kişiyi yaptıkları işin çok iyi olması nedeniyle daha iyisini yapamamak fikrine sürüklerler. Ya da kendi yeni buluşları o kadar çok benimsenir ki takipçileri tarafından Hı. o çerçeve dışına çıkamazlar. Ama Talip Özkan işte burada nasıl bir müzisyen ve nasıl bir örnek diye merak etmiştim. Senin verdiğin cevaba göre yeni buluşlar yapmayı sağlayan bir müzisyen olduğunu düşünüyorsun. Evet kesinlikle. Senin icralarını da birazdan <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> Bakalım nasılmış. E şimdi bir türkü daha dinleyelim Talip Özkan'dan. Evet şimdi senin getirdiğin kayıtlardan bir tanesini daha dinleyeceğiz. Hı hı, yine çok eski bir kayıt. Hangi türkü? E, gidin Bulutlar gidin aldığı türkü. Güzel. O zaman şimdi Talip Özkan'dan Gidin Bulutlar Gidin isimli türküyü dinliyoruz. Bu da piyasada olmayan bir kayıt. Büyük ihtimal. Ne yani rastlamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Şimdi dinliyoruz Talip Özkan'dan. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Senden de iki türkü dinleyeceğiz. Program boyunca Tarık Özkan'dan bahsettik. Senin ondan etkilenmen onunla ilgili ne düşündüğün. İcra da biraz bunu görelim istiyorum. Ve bu hafta programı sonuna ayırdığımız bölümde senden türküler dinlemiş <gülüyor> olacağız. Bunlardan ilki hangisi? İlki Gireniz Ören Zeybe'yi. O zaman şimdi senden Gireniz Ören Zeybe'yi dinliyoruz. <gülüyor> Değil mi? Sıra sen de o zaman. <gülüyor> Evet programın sonuna doğru geliyoruz. Senin icraından bir türküyle kapatacağız. Ama ondan önce ben buraya geldiğin için öncelikle teşekkür etmek istiyorum evet. sana. Ve son olarak Talip Özkan'la ilgili, onun icrasıyla ilgili, müziğe bakışıyla ilgili söylemek istediğin bir şeyler var mı? Onları alalım ufak ufak. Programın sonuna doğru geldik çünkü. E, şunu eklemek isterdim. Talip Özkan bence zor şartlarda neler başarılabileceğinin bu alanda güzel bir örneği. Kaldı ki günümüzde de bu zor şartlar artık yok. Dolayısıyla bizimle aynı şevkle çalışmamamız için hiçbir bahane yok aslında. O zaman ilerleyen yıllarda biz de senden böyle bir performans bekleyeceğiz. Umarım umarım. <gülüyor> Çünkü illaki şöhret sahibi olmak ya da profesyonel olmak gerekmiyor bu iş için. Yani evet sadece azim ve şevk halk müziğini sevmek gerekiyor. Evet bunlar yeterli. O zaman azim ve şevkle bu konuları çalışacağını ümit ediyorum. Ve ben bir halk müziği dinleyicisi, meraklı da bir okuyucu olarak ve Fransızca bilmeyen bir okuyucu olarak <gülüyor> düşündüğün o şeyi hayata geçireceğini ümit ediyorum. Buradan bunun sözünü alıp seninle ayrılalım. <gülüyor> Peki yani az müzik şeykten bahsettik çünkü. Evet. Yani bahane <gülüyor> kalmadı şu an artık. <gülüyor> bahane kalmadı seni köşeye sıkıştırdım <gülüyor> evet, bu anlamda. Evet. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum buraya geldiğin için. Şimdi senden dinleyeceğimiz bir türküyle bitireceğiz programı. Neydi şimdi dinleyeceğiz Koca Arap evet. Talep Özkan'ın da ismiyle neredeyse örtüşmüş zeybeklerden birisi bu. Senden dinleyeceğiz o türküyü ama programının da sonuna geldik. Ben kapatmadan önce destekçimiz Gürkan Sarıgül'e çok teşekkür ediyorum. Bu hafta Talip Özkan'ı anmaya çalıştık ve onun piyasada olmayan kayıtlarından örnekler dinledik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır bu sohbetten. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın. Giden dile titreşimler. Hazırlayan ve Emre Dağtaşoğlu. Desteği için Açık Radyo dinleyiciği Gürkan Sarıgül'e teşekkür ederiz.